259. Zehebi, Şemseddin Muhammed bin Ahmed İslam tarihçilerindendir. 740 senesine kadar olan tarih olaylarını yazmıştır. Tarihi İslam kitabı 12 cilttir. Bu kitap çok kıymetlidir. Başka hadis ve tarih kitapları da vardır. 673. Miladi 1274'te Şam'da tevellüd 748 Miladi 1348'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. 260 Zekeriya Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın soyundandır. Beytül Mukaddes'te Tevrat yazar, kurban keserdi. Peygamber oldu. Zevcesi İsa veya Elisa ile bunun anadan kız kardeşi Hunne'nin çocukları olmazdı. Hunne, İmran'ın zevcesiydi. Hunne, oğlum olursa Beytül Mukaddese hizmetçi vereyim diye nezretti. İmran öldükten sonra Hunne'nin kızı oldu. Adını Meryem koydu. Meryemi Beytül Mukaddese götürüp Zekeriya aleyhisselam'a teslim etti. Bu da alıp evine götürdü. Teyzesi İsa bunu büyüttü. Büyük olunca Beytül Mukaddes'te bir odada ibadete başladı. Yanına Zekeriya Aleyhisselam'dan başka kimse giremezdi. Zekeriya Aleyhisselam ihtiyar olduğu halde oğlu Yahya Aleyhisselam dünyaya geldi. Yahya Aleyhisselam büyüdü. Önce Tevrat'tan sonra İncil'den vaaz etti. Beni İsrail üzerine hakim olan Filistin valisi Herot Tevrat'a göre kardeşinin kızını almak istedi. İncil'de bu yasak olduğundan Yahya Aleyhisselam nikah yapmadı. Herot da bunu şehit etti. Zekeriya Aleyhisselam oğlunu kurtarmaya çalışınca bunu da öldürmek istedi. Bir kütük içine saklandı. Kütükle birlikte Testere ile ikiye biçilerek şehit edildi. 261. Zeyd bin Hattab, Hazret Ömer'in (radıyallahu Teala anh) babadan olan büyük kardeşidir. İlk muhacirlerden idi. Bütün gazalarda bulundu. Ebu Bekr Sıddık zamanında Yemâme Cenginde şehit oldu (radıyallahu ‘taala anh). Bu muharebede. İslam bayrağını taşımaktaydı. Yemame Arabistan'da Neçt ile Bahreyn arasındadır. Müseyleme Tülke Zappla muharebe burada olmuştur. 262 Zeyd bin Sabit es Kiram'ın büyüklerindendir. Hazret kabilesindendir. Vahi katibiydi. Hicrette 10 yaşındaydı. Babası, dört sene önce vefat etmişti. Çocuk olduğundan, Bedir gazasında geri gönderilmişti. Hendek ve sonraki gazalarda bulundu. Hendek'te toprak taşırken, Rasulullah görünce, ''Bu ne iyi yiğittir.'' buyurmuştu. Çok alim idi. Süryâni öğrenmesi emir buyuruldu. Öğrendi. Gelen mektupları okurdu. Halife Ebu Bekre ve Ömer'e de katiplik yaptı. Hazret Ömer Hacca ve Şam'a giderken yerine bunu vekil bırakmıştı. Hazret Osman zamanında Beytül Mal memuru oldu, yani maliye vekili oldu. Halife Hacca gidenince bunu vekil bıraktı. Hazret Ali'yi çok severdi. Fakat cemel ve sıfîin vakalarına karışmadı. Çok hadisi şerif bildirmiştir. İlk toplanan Kur'an-ı Kerim'i bu yazdı. 45'te vefat etti. Radiyallahu Teala anh. 263. Ziyad bin Ebih, Ebu Süfyan'ın oğlu idi. Hicretin birinci senesi tevellüt etti. Rasulullahı göremedi. Arabistan'ın meşhur beş dâhisinden biridir. Anası bir cariyeydi. Hazreti Ömer kendisini Basra valisi yaptı. Hazret Ali Basra'da Beytülmal memuru yaptı ve Basra valisi yaptığı Abdullah bin Abbas'a Ziyadın sözüne göre hareket etmesine emir buyurdu. Cemel vakasına karışmadı. Cemel'den sonra Hazret Ali bunu Basra Maliye Müdürü yaptı. Abdullah İbn Abbas Basradan Küfe'ye giderken yerine Ziyadı vekil bıraktı. Hazret Ali bunu Faris ve Kirman valisi yaptı. Buralardaki karışıklıkları düzeltti. Huzur, rahat getirdi. Hazreti Muaviye halife olunca, Faris'te valiydi. Biat etmemişti. Bunu kırk beş senesinde Basra'ya sonra Horasan'a vali yaptı. Küfe'yi Bahreyn ve ümmanı da emrine verdi. Bu da biat ve çok hizmet etti. Eshâb-ı büyüklerine yüksek makamlar verdi. Sağ elinde çıban çıkıp, 53'te vefat etti. Oğlu Ubeydullah, elli 25 yirmi beş yaşındayken Horasan valisi oldu. Buharayı fethetti. Elli beşte Basra, altmışta küfe valisi oldu. Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkası, dört bin askerle, altmış Kerbelaya gönderdi. Hazreti Hüseyin'i teslim alıp getirmesini emretti. Teslim olmayınca hücum edip Şimr'in emriyle Sinan bin Enes tarafından şehit edildi. 264. Zübeyr bin Avvam Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden ve Aşere-i Mübeşşere'dendir. Hatice Tülkübra'nın biraderinin oğludur. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem halası olan Safiye'nin radıyallahu teâlâ anha, oğludur. On beş veya on sekiz yaşındayken, erkeklerin dördüncü veya beşincisi olarak, İslam'a geldi. İslam'da ilk kılın çeken budur. Mekke'de, Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, tutuldu diye işitince, kılıncını çekip, kurtarmaya giderken, yolda Rasulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem rastladı duaya kavuştu Habeşistan'a ve Medine'ye hicret edenlerdendir. Bütün gazalarda bulunup çok yara aldı. Mısır'ın fetlinde de bulundu. Çok zengin idi. Bütün malını Allahü Teala'nın yolunda harcetti. Cemel vakasında Hazreti Ayşe ile birlikte Hazreti Ali'ye karşı harbetti. Sonra harpten vazgeçti. Bir kenara çekilip namaz kılarken şehit edildi. Radiyallahu Teala anh. Vefatı 36. yılda oldu ve 67 yaşında idi. Namazını Hazret Ali kıldırdı. 265 Züfer. Ebu Hüzeyl Züfer bin Hüzeyl Kûfî'dir. 110 miladi 728 yılında İsfahan'da tevellüd 158 miladi 775'te Basra'da vefat etti. Rahimehullahü Teala. İmam-ı Azam'ın rahimehullahü Teala talebesinin büyüklerindendir. Müctehit idi. Meclisinde dünya işleri konuşulmazdı. Allah korkusu damarlarına işlemiş idi. Abdullah el-İnsari Rahimehullahü Teala diyor ki İmamü Züfer'i kadi yapmak istediler. Kabul etmedi. Evini değiştirip saklandı. Hastayken Ebu Yusuf Rahimehullahü Teala ve başkaları vasiyet et, dediler. Şu mal zevcemindir. Şunlar da kardeşimin oğlunundur, dedi. Şaşırdılar. Çünkü Kardeşi varken, oğluna bir şey düşmez idi. Vefatından sonra, kardeşi, Züfer'in zevcesini aldı. Bir oğlu oldu. Mallar bu oğluna kalınca, i̇mam Züfer'in kerameti belli oldu. Buyururdu ki, İmam-ı Azam'ın vefatından sonra, ona muhalif içtihatta bulunmaktan çekindim. Çünkü hayatında beni mağlûb edip, o haklı çıkardı. Onun sözünü kabul etmeye mecbur olurdum. Vefatından sonra onun içtihadına uymayan bir şey nasıl söyleyebilirim ki hayatta olsa beni yine malûb eder. Davud Tâî ile arkadaş idi. Çok sevişirlerdi. Davud fıkh ile uğraşmayı bırakıp ibadet ile zühd ve takva ile yaşadı. İmamü Züfer ise ibadeti zühd ve takvayı fıkıhla birleştirdi. Babası Hüzeyl Basra valisiydi. Kardeşi Sabah Beni Temim üzerine zekat memuru idi. Sadete kavuşmak için her kitabı okuma, ehli sünnet kitabı oku, hakikati anla. Bu kitapları nerede bulursun acaba? Bir kerre de Hakikat kitabevinde evinde ara. Çok mühim tembih, peygamberler vasıtası ile Allah tarafından bildirilmiş olan yaşamak yoluna din denir. İnsanların yaptığı yaşamak yoluna kanun denir. Din, anadan, babadan ve kitaptan öğrenilir. Dinsiz insan olamaz. Her insan, Dininin emirlerine uygun olarak yaşar. Dinine uyanın dünyada rahat yaşayacağına ve ahirette cennete giderek sonsuz saadete kavuşacağına, başka dinde olanların dünyada sıkıntı çekeceklerine ve ahirette cehennem ateşinde sonsuz yaşayacaklarına inanır. Herkes dinini övmektedir. Propagandalarla, reklamlarla herkesi kendi dinine çağırmakta, böylece kendi dininin doğru olduğuna inanmakta ve herkesi inandırmaktadır. İnsanın dünya ve ahiret saadeti, dinine bağlı olduğu için, insan, anasından babasından öğrendiği dinine bağlı kalmamalı ve propagandalara ve reklamlara aldanmamalı, Mevcut dinlerin hepsini incelemeli, bozulmamış, doğru olduğunu anladığı İslam dinini öğrenmeli ve bu dine sarılmalıdır. Böylece dünyada rahat ve huzur içinde yaşar, ahirette sonsuz cennet nimetlerine kavuşur.